Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu. Umum dostlarıma, hususan ziyaretçilere bir özrümü beyan etmeye mecbur oldum. Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi 30-40 senedir tarassut ve taarruza maruz kaldığımdan zaruretsi sohbet etmekten çekinip tevahhuç ediyordum. Hem eskiden beri manevi ve maddi hediyeler bana ağır geliyordu. Hem şimdi ziyaretçiler, dostlar çoğalmış. Hem manevi mukabele lazım gelmiş. Şimdi maddi bir lokma hediye beni hasta ettiği gibi manevi bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek, hususan başka yerlerden musafah için zahmet edip gelmek ziyareti dahi ehemmiyetli bir hediye maneviyedir. Ona mukabele edemiyorum. Hem de ucuz değil, manen pahalıdır. Ben kendimi o hürmete layık görmüyorum. Manen mukabele de edemiyorum. Onun için şimdilik aynen maddi hediye gibi, bir ihsan-ı ilahi olarak bana manevi hediye gibi olan sohbetten, zaruret olmadan men edildim. Bazı beni hasta eder, maddi hediyenin tam mukabilini vermediğim vakit beni hasta ettiği gibi, onun için hatırınız kırılmasın, gücenmeyiniz. Risale-i nuru okumak, on defa benimle görüşmekten daha karlıdır. Zaten benimle görüşmek, ahiret, iman, Kur'an hesabınadır. Dünya ile alakamı kestiğim için, dünya hesabına görüşmek manasızdır. Ahiret, iman, Kur'an için ise, Risale-i Nur daha bana ihtiyaç bırakmamış. Hatta hizmetimdeki has kardeşlerimle de zaruret olmadan görüşemiyorum. Yalnız bazı Risale-i Nur'un fütühatına ve neşriyatına ait bazı hizmetler için, bazı zatlarla görüşmek isterim. Ne vakit bu noktalar için görüşmek istesem, o zaman görüşmek caiz olabilir ve bana sıkıntı vermez. Bu noktayı bilmeyen ziyarete gelenlere haber veriyorum ki, birkaç senedir celidelerle ilan etmişim ki, benimle görüşmek isteyenleri, hususan uzak yerden gelerek, görüşemeden gidenleri, hususi dualarıma dahil ediyorum. Her sabah da dua ediyorum. Onun için gücenmesinler. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Gayet şiddetli hasta üstadımıza, mühim, resmi bir zattan bir mektup geldi. Diyor ki, tarihçi hayatın neşrolunmaması için, eski partinin mühim adamları, büyük bir taviz ile, eski partinin bazı memurlarını bu hataya sevk etmişler. Üstadımız da dedi ki, bu tarihçi hayatın en mühim kısmı, üç defa sebil Reşat tarafından, dört defa da otuz kırk seneden beri hem eski harf, hem yeni harf ile neşredilmiş ve içindeki müdafaat parçaları da müteaddit mahkemelerin huzurunda okunmuş ve resmen de neşredilmiş. Yeni olarak Medine-i Münevvere gibi haric yerlerden bir iki alim zatın izah ve teşekkür nevinden birkaç hakikatlı mektupları var. Onun için mahkemelerin resmen bunlara ilişecek hiçbir ciheti yok. Saniyen Risale-i Nur 40-50 senede bütün ehli siyasetin tazyiikatı altında tek başına Alemi İslam'da harika bir tarzda neşroluğu halde şimdi milyonlar naşirleri varken değil eski bir parti dünya toplansa ona karşı bir set çekemez mümkün değil belki bir ilanname hükmüne geçer onun için nur talebeleri müteessir olmasınlar Salisen hem eski partinin bana karşı zulümlerini helal ettiğim hem Kur'an'ın bir kanunu esasiyesi olan velateziru vezratun vizra ukhra yani Birisinin hatasıyla başkası, partisi, akrabası mesul olmaz olamaz diye hem Anadolu hem vilayet-i da Risale-i Nur'la neşredildiği sebebiyle asayişe tam kuvvetli bir tarzda hizmet edilmiş. Demek bir manevi zabıta hükmünde herkesin kalbinde bir yasakçı bırakıyor. Bu noktaya binaen Risale-i Nur eski partinin 4-5 hatasını 100 derece ziyadeleştirmeye imanidir. imandır. %5 adamın hatasını 95'e de verip yirmi-otuz derece ziyadeleştirmemiş, onun için umum o partinin ekserisi iktidar partisi kadar Risale-i Nur'a minnettar olmak lazımdır. Çünkü bu dersi, bu kanun esasiyeyi i Kur'aniye'yi Risale-i Nur ders vermeseydi, o beş adamın hatası, binler adamı da hatakar yapardı. Rabian, kat'iyen tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur, hariçten hücum eden küfrü mutlaka karşı, bu milleti ve alemi İslamiyeti muhafaza edecek, Kur'an-ı Hakîm'in mucize-i maneviyesinden bir derstir ki, dinsiz feylesoflardan hiçbirisi ona karşı mukabele çaresi bulamadılar. Katiyyen haber aldık ki, hariçte bazı yerde bir milyon gençler, müsalemeti i temin edecek Risale-i Nur'dur demişler. Sulh-u Umumîd taraftarı Almanya ve Amerika gibi bazı ecnebilerin de Risale-i Nur'u tercümeye başladığını haber aldık. Eğer resmi adamlar bazı yeni kanunlara yanlış manalar verip, bir iki satırına ilişseler, benim bedelime değiniz ki, bir adamın hatasıyla 20 bin komşusu cezalandırılır mı, hapsedilir mi? Dünyada böyle hükmeden hiçbir kanun var mı? İşte her sayfesi 20 satır olan 500 sayfalık bir kitabın bir satırında bir adama şiddetli tokat vurmuşsa, evvela isim muayyen değil, orada mesuliyet yok. Şayet olsa da sansür gibi o satır silinir, o kitabı müsaade etmek, on bin adamı hapse sokmak gibi kainatta işitilmemiş bir kanunsuzluk, bir zulüm olduğu gibi. Öteki 20 bin satırlar şimdiye kadar 20 bin adamın imanını kuvvetlendirdiği cihetle, Yirmi bin hasene ve iyilik olduğundan elbette o hatayı ve seyyiyyi affettirir. Ben şiddetli hasta olmasaydım daha konuşacaktım. Siz hizmetkarların tasih ve ıslah edersiniz. Hatta münasip görseniz manen polislerin bir vazifesini gören Risale-i Nur'un asayiş hizmetinde polislere büyük bir kuvvet olan derslerine polisler herkesten ziyade taraftar olmak lazım gelirken. Şimdi resmen taharrî memuru suretinde polislik aleyhinde olan bu hizmeti polislere vermeye ruhum razı değil. Onlara umûmen hakkımı helal ettiğimi söylersiniz. Sadisen şiddetli bir teessüfle Leyle-i Miraç vaktinde miraç Şerif Şuhûru Selase hürmetine vesile beklerken tarihçi hayat hasebiyle taharci hadisesi şiddetli bir keder verdi. Sadaka belayı def eder mealindeki hadisi sahihin hükmüyle Risale-i Nur Anadolu için belaları def eder bir sadaka hükmüne geçtiği, ona beraatler ve serbestiyetler verildiği zaman belaların defedilmesi, ona hücum edildiği zaman belaların gelmesi 100 hadisesi var ki, bazen zelzele ve fırtınalarla kaydedildiği gibi bu defada hayatımda görmediğim tahtes 018 dereceye yakın bir soğuk taarruz ve taharrinin aynı vaktinde geldi. Üstadımız şiddetli hastalığından fazla konuşamadı, hasta halinde hizmetkarına dedi. Merak etmemeleri için, bera malumat bazı dostlara ve bazı resmi zatlara gönderirsiniz. Şiddetli hasta, üstadımızın hizmetkarı. Evet, hizmetkarımın yazdığı doğrudur. Sait Nursi. Bismihi subhaneh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Muhterem üstadımız. Mücadeyi i maneviyenize ve sabrı cemili mükafaten Cenab-ı Hak tarafından ihsan buyurulan kutsi iman davanızın tahakkukunu Risale-i Nur'un serbest intişarı ile idrak etmiş bulunuyoruz. Senelerden beri devam ede gelen bu kutsi dava, bu ideal ve bu çetin mücadele zaferle neticelenmiş, hakkın istediği olmuş, gönlümüzün emel ve arzusu yerine gelmiş, iman küfre galebe ederek zulmet perdeleri çatır çatır yırtılarak, âfâk-ı cihan, nurun parlak ziyası ile aydınlanmıştır. Bu neticeye ve bu zafere ulaşmak, iman nimetinin sonsuz saadetine kavuşmak ve dolayısıyla de hakka yaklaşmak bahtiyarlığını, bizlere, Türk milletine ve belki bütün insanlığa bahşeden Risale-i Nur, bu muazzam ve korkunç imansızlık savaşının kurtarıcı atomu olmuş, ruhlarımızı tamir, kalplerimizi takviye, gönüllerimizi fethetlemiştir. Bu bakımdan minnet ve şükranlarımızı sevgili ve muazzez üstadımıza arz ederken asırlık ömrü mübareklerinizin geçirdiği hayat safhalarının her anı mücadele, mücاهده, işkence, iziyet, zulüm, menfa dolu korkunç bir devrin çile ve ile geçmesine rağmen azminizin, sadakatinizin, feragat ve cesaretinizin ve nihayet o çelikten daha kuvvetli iman ve şuurunuzun hülasa İslamiyeti anlayışta, insaniyeti kavrayışta, içte ve dışta örnek insan oluşunuzun ve bilhassa Risale-i Nur külliyatınızın insanlık alemi üzerine bıraktığı tesir, aksettirdiği mana ile daima izinizden, yolunuzdan gidecek olan, giden, gitmeye azmeden milyonlarca nur talebeleri size meclup, size müteşekkirdirler. Muhterem üstadımız Artık bütün yorgunluğunuza ve ihtiyarlığınıza rağmen çetin imtihanınızın muvaffakiyetle neticelenmesi sayesinde müsterih olunuz. Artık bu kutsi davayı, bu iman ve Kur'an davasını devam ettirecek istikbalin genç sayitleri yetişmiştir. İman nuru ve şuuru ile onlar bu kutsi ve ulvi davayı yürütecekler ve inşallah kıyamete kadar devam ettirecekler ve nesilden nesile intikal ettirecekler. Muhterem Efendimiz, yarın tarihin altın sayfelerinde iftihar ve ihtişamla yad edilecek olan yeni ve mufassal tarihçi hayatınızın, Ankara'da tab edilip hitama ermesinin sevinci içinde bayram etmekteyiz. Zira bu tarihçi hayat, ömrünüz boyunca ille-i gaye edindiğiniz imanı kurtarmak davanız uğrundaki mücadele ve mücahede safalarınızı Bin türlü mahrumiyetler içerisinde yorulmak bilmeyen bir azimle maksada vasıl oluşunuzu ve aleme rahmet olan Risale-i Nurlar'ın telif, tanzim ve neşri hakkında tatminkar malumat vermesi bakımından büyük ehemmiyeti haizdir. Bugün milyonlarca insanı coşturup selamete götüren bu nur deryası daima kükreyecek, küfrü boğacak, zulmeti yırtacak, insanlığa hami ve halaskar olacaktır. Size medyunu şükranız en derin sevgi ve muhabbetlerimizle selam ve hürmetlerimizi arz eder dua-i mübareklerinize intizaren ellerinizden öperiz aziz sevgili üstadımız İstanbul nur talebeleri